Bismillahirrahmanirrahim Bugün inşallah muhtemelen konumuz hoş olmayan bir konu boşanma konusu bu Allah Teala'nın sevmediği bir olay fakat bilmemiz gerekiyor bir şey olabiliyor kişi farkında olmadan hanımını boşayabiliyor tabi nikahıda düşmüş olabiliyor bunun için bazı konuları bilmemiz gerekiyor, gerekiyor zararından korumamız için Arapçada boşanmaya talak deniyor talak talak düğümü çözmek bırakmak o anlamlara geliyor. Mesela bir esir bırakmaya da itilak. İffal babı kullanılıyor. Başlama ise tefil babı kullanılıyor. Tallaktü gibi. Allah-u Teala Mevlamız kuvane Kerim'inde ve hadis-i peygam aleyhisselam hazretleri bizlere nikahı kovalaştırın buyuruyor nikahlara, nikaha teşvik ediliyor Müslümanlar. Boşamaya gelince şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Allah'ın en sevmediği bir mübah helal et talaku boşanma. Hatta burada eb gavdu l-hala ila Allah bak Eb gavdu Allah'ın en buzettiği ettiği, Allah'ın en sevmediği bir mübah, helal nedir? Boşanma. Demek allah Teala'nın sevmediği bir şey. Hatta bir kişi e, hanımını gereksiz yere boşadığı zaman o anda Allah korusun arşı ala mu? Arş titriyormuş böylece. Çünkü boşa mı nedir? Bir alüvasın yıkılması tabii. Çocuktan yetim gitim kalmaları, baş baş kalmaları, zaten milletin temel yapıları taşlar alüvası yuvalarıdır. Peki Allah tarafına izin veriyor gene ama tabii veriyor muhteremler. Veriyor. Neye veriyor? Bazen iki zıt bir araya gelebiliyor. Evlenmedi iki zıt. Görüşleri zıt, ters, ahlakları zıt öyle, ilaçları zıt öyle, yaşantara tam bir zıt bazan. İki zıt bazan bir araya gelebiliyor, Eğlenmiş olabilirmiş olabiliyorlar. Ama bu tabi devam etmiyor. Yani zıt dinin içtimadını yu buna. İki zıtın bir arada durması imkansız bu. Duramaz bir arada iki duramazlar. Bu için allah Teala bu nedenle boşanma izin veriyor. Demek ki tam zıt olursa, artı imkanı olmazsa o zaman boşanmaya izin veriliyor. Peki boşanma hakkı kimin elinde şimdi? Kim boşayabiliyor? İslam'da boşanma hakkı erkeğin elinde. Buna hakim de karışım İslam'da. Yani bir erkek tabi düşünceye taşınacak ki çok koşullar ağır. Evet, Allah Teala boşamayı Allah Teala erkeğin eline veriyor ama Allah Teala bunu çok sınırlama getiriyor. Allah Teala boşamayıçi Allah Teala güçleştiriyor. Bunun için hakimi karışım İslam'da. İslam hukukunda hakim karışamıyor. Yani gidip de bir insan hakime aile esrini açmaya mecbur değil. Bundan bundan dolayı değil. mecbur değil. Erken elinde peki kadın korasını boşayamaz mı? Ya da kadın kendi boşanamaz mı acaba? Tabi bir iki istisna var. Bir istisna şu eğer nikahın akdinde kız hanım yani şart koşarsa, desin ki hanım nikah akdinde boş makıbim elimde olacak diye şart koşarsa ve erkek de bunu kabul ederse nikah akden önce şahitlerin huzurunda toptan aldığı nikah akı yapılacak o zaman gerek hanım mesela kadın gelirse kız eğer şart koşarsa eğer boşumak mı, elimde olucu şart koşarsa erkek de bunu kabul ederse o da huzurunda o zaman kadın da diyeceği zaman boşuna biliyor böyle bir şart koşulmuşsa ama <gülüyor> bir de sonradan erkek hanımına İsyan zaman benden boşalırsa, kendine boşa derse, eline irade verirse o zaman boşayı biliyor. Bunun dışında kadın boşanamıyor. Peki acaba bunda bir haklılık oluyor mu acaba? Erkek kadın eşitliği açısından baktığımız zaman bu işe oluyor mu acaba? Şimdi çok mütevem cemaatimiz. Önce şunu bilin ki allah Teala Rabbimiz bizim hepimizin de. Yani erkeği de yaratan Allah-u Teala şanlüyü, kadını yaratan allah Teala. Bir aile, reis düşünelim her birimizde. Bir anne, bir babanın gerek erkek, gerek evlatları olsa bunlar arasında kişi yapabilir mi? yapamaz muhtemelen der. yapamaz böyle şey evlat tabi evlattır böyle insan erkeği ne kadar seviyorsa kızı o kadar sever bir insan kızını sevdiği kadar erkek onda sever muhtemelen der. bir ana baba bile ayrım yapamaz böyle şey haşa yüce mevla yüce Allah ayrım yapar mı acaba yapmaz ama acaba neden mevla Boşama hakkın erkeğine veriyor. Neden acaba? İşte bunun nedenini bilmek gerekiyor öncelikle. Nedir bunun nedeni acaba? Nikahın akdinde, bakın akit diyorum burada, kıyma demiyorum. Çünkü nikah akdi nikahın düğümlenmesi anlamına geliyor. Nikah akdinde bir mehir konuyor, mehir. Mehri muaccel, peşin bir de mehri mücevher konuyor. Şimdi aslında sözde, nişanda, böyle bütün altın eşyalarda bunlar hepsi de muacemehri giriyor bunlar hepsi giriyor bunlar. Yani madem ki bir ellenme karşılığı olarak bir kişi sözüsinde, nişanlısına işte bilezik alır, altına alır, üst baş alır, takım alırsan bunun aslında her biri bir i giriyor aslında bunlar. Tabi bu günümüzde bunlar baştan konuşmadığı için sonra bir şey daha konuyor. Mihr-i nedir bunlar? Peşin mehir. Peşin mehir. Bir de mihr-i müeccel deniyor. Müeccel ertelenmiş. Yani boşanma gibi olay olursa o zaman bunu der ki buna verecek. Şimdi düşünelim eğer boğuşurma hakkı kadınların elinde olsen ne olurdu? Emir olan dünya altı olurdu mu? bakınız. Dünya altı olur dünya. Neden? Düşünün ki art niyetli bir genç kadın bakınız. Art niyetli. Hepsi tabi böyle art niyetli, kötü niyetli, bir genç güzel bir kadın ne yapar? Zengin, yaşlı birini buldu mu, o an hikaye atar kendisini. Tabi koyar, işte yüzüne güler, derken, tabi karşı gider, ihtiyacı varsa, hani hanıma varsa, efendim tabi hanım hoşuna gider, gençlerden almaya kalkışır. Ne ister? Tabi fazla meyir ister şu kadar altın, şu kadar şunlar, şu kadar bunlar, e şu bir daire bağışlar, bir araba acısı var, şunlar bunlar, ondan sonra şu kadar da şu mührin birim yerler koyar bunları da. Karşı tabi genç hanım buldu, hoşuna gidiyor, parası da var, peki tamam tamam tamam aldı bunları. Evlendiler. Sonra üçüncü de hanım, tamam ben şimdi der. Peki ne olacak bu mühirler? Her kadın hakkı mı? Kadın hakkı bunlar efendim kadın hakkı. Onun için Allah tabrara erkeğe bir bu hakkı veriyor. Evet Allah Teala erkeğe boşya hakkını veriyor. Bu erkeğin elinde, yadesinde yani erkeğin iki duda arasında ama Allah buna sınırlama koyuyor. İki açıdan sınırlama, diri sayısal açıdan sınırlama oluyor. Belki hanımını hayatı boyunca ancak üç defa boşayabiliyor. Elimde de hemen boş ol. Yok kolay değil muhtememde. Çok amaç ol. Düşünmesi gerekiyor. Kolay değil mi boşanması? Çünkü Mevla buyuruyor. Billah, et talakum merretan. İki sever kişi boşar. Ondan sonra ya onu tekrar alır, güzel tutar ya da ilde bırakır Üçüncüsünde. yani üçüncü de boşadı mı bir defa boşadı geri alabiliyor. Yine boşadı yine alabiliyor. Üçüncü hakkını kullanırsa bir erkek artık hanımını geri alamıyor. Şimdi belki hanımını boşuyor zaman ne yapması gerekiyor? Önce çok ama çok düşünmesi gerekiyor hanımını boşaldığı anda ta sözde başlayan ne almışsa hanımına üstüne, başına, giysine ayakkabısına, altına, küpesine ne varsa, nişanda ne almışsa <gülüyor> evlenmeden hatta evlenmeden sonra ki hanımına kendi hanımı ait olmak üzere ne almışsa bunlar hepsi kadın oluyor Boşandığı anda. Bir de Mihri müeccel kormuştur. Şu kadar altın mesela, şu kadar büyük bir meblağ olabiliyor Ne yapacak? Hanımı boşadığı anda önce hanıma bir iddet bekleme dönemi var. Nedir? Ona sonra geçeceğim konu inşallah. Kadın iddetini beklerken, beklerken korusu evde bir be şey bekler. O andaki kadın nefaka, rızkı yine konusuna aittir. Kadın iddiden tamamladığımı ne yapacak? Ne kadar kadına ait eşya varsa, gerek kendi bu o getirilmiş, gerekse söz Şan'da kendisi alınmış ne varsa, hepsini aldığı gibi, ayrıca mihri müeccel, diyelim 50 tane altın lira, yüz tane altın lira neyse onu da alacak, hepsi alacak, gidecek bunun için evanı vermesene olur. He, İslam hukukunun uykandığı yerlerde bunlar kağıda yazılır. bunlar kadının divanına yazılır bunda konu haber. Nikah kağıdı vardır. Kadın gider kadıya nikah kağıdını gösterir. Erkek derhal davet verir mahkemeye. Ödeme saf der erkek. Evlinsan, tağlanın sat öylesin bundan anlaşılır böyle. Demek ki hanım boşanmak İslam'a göre öyle kolay değil bir de zaman açısından kısıtlama var boşamada erkek aklına geldiği zaman abinin kafasını eştiği zaman kızı zaman Efendim, stres geçirdiği zaman hemen boş ol. Yok diyemiyor bak. Diyemiyor. Hatta Mevlan bir kural koyuyor Teana bakınız. Bir erkek artık hanımıyla geçinemiyor. Kadınla geçinemiyor. İyi uyumuşmuz var aralarında var. Geçimizi devam ediyor Ne yapacaklar? Önce Mevla bir hakem usulüne koyuyor Mevla'm. Kuralı koyuyor Mevla'm. Ve'lâ buyuruyor. Ve'lâ şere buyuruyor. Bismillah. Ve'ni hiftum ve ne Ve'ni hiftum şikaka beynihmâ. İkisi arasında şikak itiraftan. Korkarsa, olursa böyle bir şey ikisi anlaşamıyorlar. Artık görüşleri farklı, şeyleri farklı. İtiraf düştüm. Bu yuva yıkılmazsan, korkarsanız kem min ehliha, ve hakem min ehliha Bak, Melan buyuruyor. Fe bası hakem min ehli erkek eline bir hakem. Ve hakem min ehli, bir hakem de kadın ehlinden. Yani erkeğin yakınından erkek kent tanınlayacak. Birine işte abisi, babası mesela, kardeşi, neyse yakın sanma arkadaşı. Erkek ki o erkeğin yuvasını iyi bilen yakınını hakim tayin edecek. Kadın da kendi yakınını, mü mü münasif tabi mahremli kalın da hakim tayin edecek. Ve <Sessizlik> ne abi yürüyor? Bu iki hakim bir gelecekler. Bunların Anlaşma noktaları neden bir bunlar? Ama ikisi aley bilen kişiler gelecekler bunlar. İşte bu böyle hasılı, hatalı, bu böyle kusurlu. Bunun böyle olsa, bunun olsana var böylece. Eğer böyle bunlar iyi niyetle medeneye gelirlerse Allah bunlara muvaffak kılar yoksa yıkılmaz Demek ki boşanma işine girmeden önce de önce bir hakem kuruluna başlama gerekiyor. Hakem kurulu da yabancı olmayacak. Yani candan olacak. Bunları seven, acıyan, yuva yıkamasını istemeyen ve ailenin iç ayrıntılarında bilen iki kişi olacak. Bunlar bir araya gelecekler. Gereğinde tabi erkeğe hanıma bunlar danışacaklar, görüşecekler, soruşacaklar, aran olacaklar. Bunlar Allah'ın izniyle iyi niyetle uğraşırlarsa, bak mevlam buruyor. Allah bunları muvaffak eder aralarının de. Ve bunlar barışılar böyle. Bu da olmadı. Yani hakemle tutuldu iki taraftan. Yine bu da olmadı. Yine anlaşmazlık yine devam ediyor. Hatta artık inatlaşmaya varmış. Birbirine tiskintiye varmış artık. Geçimsizlik var. O zaman ne olacak peki? Boşamada Şimdi bir de zamanlama var. Zamanlama. Boşamanın iki şeyi var. Biri bid'i deniyor. Bidat olan, günah olan boşama. Evet boş oluyor. Ama ekip onun için günaha girir ayrıca. Bir de sünni olan e, boşama var. Yani Sünnete uygun olan boşama vardır. Bu nedir? <gülüyor> <gülüyor> Tatlı kua vahdeten fiturun fihi. Bunu ancak eke bu şekilde hanımını boşayabilecek. Bakınız, fiturun kadın temizlik halinde boşanacak. Kadın temizlik halinde boşanacak. Kadın alet halinde o zaman boşanması bilat oluyor, günah oluyor, haram oluyor. Boşyna. Bu da kadın. Kadın temizlik haline başlanacak. Hem de min gayri cimain, bakın şart koşu var da. Nedir bu? Yani kadın ayetten kesildi, temizlendi, yıkandı, görüşme olmadan, cinsel görüşme olmadan, o zaman boşeyi biliyor zamanlama. Olarak. Evi hanım kızdı, şöyle oldu, böyle oldu, kafası karıştı, sinirlendi ama kadın adet halinde yok başamayacak, Başı meyacak. Sabredecek burada, sabredecek. Evinin sabredemem bu yanlış muhtemelenler. Bakın mesela. Yani sabredemem kelimesi bir defa yanlış bir mesele. İnsan nelere ki insan? Her insan sabre bunun için buradan sabretmek gerekiyor. Kadın halinde bekleyecek. Kadın temizlendi. Neden mevlam bunu böyle koyuyor? Genelde kadın adet halindeyken erkeğin işte biraz azarı kadına karışıyor. Genelleme tabi bunlar. Bu durumda. Onda biraz daha soğukluk olabilir. Bunun için mevlam burada bekleme veriyor böyle. Hem kızının gitmesi, aklının başına gelmesi, Düşümeye zaman bulup tanıması işime öyle bunu veriyor buna. Sonra kadın temizlendi. Evet görüşüler yine o zaman boşayamaz, boşam bileceğe. Işte. Görüşmeden boşarsa budur. Ve <gülüyor> bir de iyun, bir de birader olan başamalar işte kalanı. Taktiği kastelas sen sinteyi bir kimse vaat etin. Öyle haramın, kendi ahnaf. Bir kimse Hanımını, bir kimse hanımını böyle bir zamanlamada yani adet, adetine temizlendi, yıkandığı, böyle bir cinsel temas olmadı ama bir talak boşuma yerine bir kelime ile üç talak birden iki talak birden boşarsa bu da talakı bir diye giriyor, giriyor bu da hanefi ve haram oluyor hanımın bak günah oluyor böyle şey işte. Yani üç tane de neye veriyor? Efendim üç tane de boşsun. Neye ama verirsin üç tarakı birden böyle? Bir tarak bakalım böyle. Yuvaya tamamen yıkma. Bir açı kapı bırak. Tamam bir daha var. yeterli bir daha başladın. Almayırsa almazsın. Almazsın. Bunun için üç tarakı birden kullanmama gerekiyor. Bu konu bir halde şey okuyayım inşallah. İnşallah. <gülüyor> Sahabeden girip giriyor. Peygamber'e haber veriliyor. diyor. Anrecil'ün tal-le kıymetehü silase tatyikatin. Peygamber'e haber veriliyor mescitte. Ya Allah, filan arkadaşımız, filan kişi hanımını üç tane birden boşamış. Peygamber veriliyor. Fekame gadbanen. Bakın otlar. Peygamberimize haber veriliyor. Yarıştıyla Allah kişi hanımı üç tane boşalmış diye. Peygamberimiz bir aya kalkıyor. Peygamberimiz şoka mı, gabvaner. Peygam bir öfkeye gelip kızıyor peygamberimiz. Kızar bir kalkıyor. Sünnekal, şöyle buyuruyor. Elabibi bir kitabillah. Allah'ın kitabı oynuyoruz oynuyor bu Demek ki Üç tarakı birden boşamak, bakın Allah'ın kitabı önemli anlamına geliyor. Peygamberimiz buna gayet kızıyor, peygamber ayağa kalkıyor. Bu da tarakı bid'i deniyor buna. Bidat tarak, yani bunu yapan haram. Ama boşalıyor mu? Oluyor. Oluyor. Fakat bunu boşayan kişi, böyle bir günahı iltikap ettiği için sonunda o pişman olur, pişman olsunlar sana pişman olur, dünyada şeker, artı şeker, şeker, şeker böylece. Yani bir insan İslam hukukuna uygun bir iş yapmazsa, o kişi mutlaka hem dünyada bunu şeker, hem arte şeker. Bir de bir gelişi unutmayalım azı cemaatimiz. Yani bunu çok güzel altın işleyelim. Bakın şu konuyu, yarın mahşer yerinde, o mahkeme-i kübrada, Allah'ın kanunu geçerli olacak orada efendim. Bakınız. Orada Allah'ın kanunu geçerli olacak Mahkeme-i Kübra'da. Onun için eğer bu işlerimizi Allah'ın kanunuyken uygulamazsak kendilerimizi, kişiliğimizde, kişi olarak, kendimiz olarak, fert olarak biz bunu uygulamazsak tabii Mahkeme-i Kübra'da mahşerde cezası çok ağır olacak muhteremler. Tatüy kafkil Yine bir kimse hanımını adet haldeyken boşarsa boşarsa bu da talak-ı giriyor böyle. Yani bidat olan, haram olan, büro olan talaka giriyor. Kadını adetine boşarsa. <gülüyor> Yine bu konuda bir Ali Şerif Buhariden okuyayım inşallah. Ali ibn Ömer'e Hazreti Abdullah bin Ömer buyuruyor. Hazreti Abdullah bin Ömer Hazreti oldu yani. En utarak imrette ve ha Hazreti Abdullah bin Ömer peygamberimizin zamanında hanımını boşamış ama hanımı o anda adet halinde imiş. Tabii bunlar bir her şey kora bilmiyorlar böyle. Abi zaman öğreniliyor, bir okul gibi oluyor. O, Aslı saadet. Hazreti Ömer bunu duyunca Hazreti Ömer'in bir ayrı özelliği vardı. Yani Hazreti Ömer'in yapısı, kişiliği, onun karakteri ancak hakı kabul ediyordu Hazreti Ömer. bir şeyin o konuda henüz ayet-i kerime gelmemişse bile ona ters geliyordu. Hazreti Ömer Hastalığın babası yani böyle. Doğru Resulullah'a gidiyor. Ya Resulullah, oğlum Abdullah hanımını boşamış. Evden durumu öğrendim. Hanımı ayet halindeymiş. Ne gerekiyor Ya Allah Peygamber Şirbiz Aleyhisselam Hazretleri, mürhü fel yiraciha Hemen oğlun Abdullah'a söyle. Tekrar ona geri dönsün yani tekrar hikene alsın onu. Hikene alsın ona dönsün Ne zaman kadın temizlenir, onun dilere tutar ise boşayabilir burada. Demek ki bir kadın, bir kadın eğer adet ﷻ ile boşalmış ise boşalmış ise ve o da tabii ilk boşama ise, ikinci boşama ise, demek ki boşayan kişinin, o kocanın bu günahın ağırlığına kurtulması için onu tekrar alması gerekiyor. Alması gerekiyor. Olmasa ile boşarsa bile başlaka onu tabi sonradan. Boşlama tabi nasıl olacak? İnşallah tabi bir özetlemeye çalışacağım bu konulara tabi inşallah. Önce Boşyan erkeğin yani kocanın ne gibi özelliği olması gerekiyor? Deyâkû talâk kül zevcîn âkıl mûbîn ve lâ ev âhresi ev sekşânin. 1 Koca ailesi erkek yani ev akıllı olmasa onun boşaması geçersiz oluyor. Olur ya, aklı ermiyor. Babası evlenmiş kendisini. Evlenmiş kendisini. Ama kendi aklı ermiyor. Hanımı da var. O aklınca boşan boşan derse onun bu sözleri havandan su dövmeye benzer. Boştur, geçersizdir benzer. Boşan kişinin akıllı olması gerekiyor. Hatta akıllı olmakla beraber o anda aklına bir zarar gelmişse, öyle bir bunama bunama gelmişse ya da bir işte hastalık nedeniyle onda aklına bir zararlar az varsa aklı ermediği, aklı karışık olduğu bir zamanda yani kendi bilincinin olmadığı bir zamanda böyle boşama olsa o da geçersiz oluyor. Boşama olmuş oluyor benden. vele mükrehen mükrehen eğer bir kimse mesela silah dayıyor şeyine alnına hanımı boşa diyor kişiye oluyor daha önceki kimse hanımı seviyor bir şey oluyor böylece geliyor alnına şeyine dayıyor hanım boşayasın diyor bu kimse de tabi bu ikraz zorlama ile ölüm korkusu ile hanım boşansa oluyor mu oluyor zatenler beni boşalıyor vallahi boşalıyor yalnız i̇mam Şafiiye Şafi'ye göre iki kavil var. Şafi'ye bir kavilde oluyor, bir kavimde olmuyor. İki kavimde de var. Hanefi de oluyor bu. Hatta şey bir olan olmuş İmam-ı Azam'ın zamanında bir kimsenin çoğu çocuğu, hanımını bir yere gitmişler gece bu kişi evinde yalnız iken üç tane e eşküya diyorlar, eşten tabi yani terörist, neyse hırsız evine giriyorlar. Klaje çekiyorlar. Bu yatıyormuş. Bunu eline bağlıyorlar. Evden ne varsa hepsini alıyorlar. Eşya ne varsa böyle. Yani bir tencere bırakmıyorlar. Üstünü arıyorlar, parasını alıyorlar, altını alıyorlar. Evde bir şey bırakmıyorlar. Hepsi alıyorlar. Şimdi evden çıkacaklar. Şimdi konuşuşu kenarlarında bu diyorlar bizi tanıyor. Tanıyormuş değil mi? aynı kasabadaymışlar bu bizi tanıyor diyorlar bizi ihbar eder şimdi, şikayet eder bizi ne yapalım bunu, öldürelim diyorlar şimdi bunu bu bahşi yalvarmaya ne olur canıma kıymayın can takı tatlı geliyor şimdi ne olur canıma kıymayın diyor ben sizi ihbar etmem diyor hadi alım sin olsun ihbar mesleği çok yalvarınca biri acıyor merhamete geliyor diyor ki buna diye yemin ettirelim diyor yemin etsin diyor bizi ihbar, etme, ihbar etmeyeceğine, öldürmeyelim. Diyor ki bir tanesi, bak, hem hırsız, yani ahlatsız, baskın yapıyor, kasvçı, hem de İslam'da biliyormuş ya bakınız. Yemine güvenem diyor, yemin eder, ihbar eder, yemin kefahatını verir diyor. Ben yemin güvenemem diyor. Çünkü yemin kefahatı vardı diyor. Bunu nedenyse öldürelim. Yol efendim yalvarıyor bu. Ne olacak kıymayın. Çoluk çoluk beni bağışlayın. Yalvarın, yalvarıyor. Size diyor ki o, bu işe halk kişi bunun tek yolu var diyor. Dönüyor buna şimdi eğer bizi ihbar edersen diyor hanımın üç tarafı boş olsun. Ne bakayım diyor. Üst yolu söyletiyor. Sizi ihbar edersem işte hanımın üç tarafı boş olsun diye üç zaman söylüyor. Gidiyorlar bunlar. Gidiyorlar. Bu tabi el bağlı ama. Evinde hanımlar falan geliyor. Çocuklara geliyor hanım falan geliyorlar. Aa bak ev takırtukur. Bir şeyde kalmamış. Adam yerde ya, el ayağı bağlı ediyor. Ne oldu? Ağlıyor böyle böyle. Kim geldiği söyleyemem. Neden söyleyemiyorsun? Neden korkuyorsun? Böyle böyle şat koştular. Bunu söyleyemem. <gülüyor> Bu yüzden tabi şimdi sabah oluyor namazı kılıyor, şöyle bir çarşı çıkayan bakıyor, ve diyor? E de o gün çoluk Çin'e ekmeği hiç şey yokmuş böyle. Gidiyor için çarşıya, bir iş da o gün, eğer bir ekmek sen diye. O küfede oluyor, Irak'ta oluyor bu olay. Her gün orada bir pazar kurulurmuş, pazarın bir bölümü de eski meza derlermiş, eski eşsattan bir yermiş. Bu oradan geçerek bakıyor, bunun evine basan üç tane hırsız eşkıya, bunun mallarını tezgahlamışlar, satıyor, serbestçe. Korkma şimdi. Satıyorlar böyle. Ucuz bal veriyorlar. onlara karşılarını görüyor, iç yanıyor Allah ne yapsam şimdi, ne yapsam, ne yapsam, korkuyor şimdi. Ama aklına geliyor, İmam-ı Azam'ın yana gireyim bakayım diyor. Bakayım acaba bunun bir yolu var mı diyor. Geliyor, Ya Ebu Hanife, Allah aşkına bana yardım et. Yol ağır oğlum. Durum böyle böyle. İş işler işte. Böyle böyle oldu. Bir şatı koştur bana diyor. Üç hanımı diyor. Şimdi abiyim. Halbuki bu mazam tabii biz düşündüğümüz şekilde o anda o mecliste yani mecliste küfenin emniyet müdürü yani zafta amir o demiş. Emir o demiş ben işe. buna sen bana işaret karşılan bana diyor. Onları da ben yakalayayım diyor. İmam olmaz diyor. İşaretse diyor, o da bir dilin tecrübühanı diyor, yine hemen boş olur sefer diyor. Üç tane kendilerini geri alamıyor. Bu da olmaz diyor. Peki ne yapalım? Şimdi müdür de tıraşıyor bu sefer. Peki ne yapalım buna? Var mı bir çaresi? İmam Azam var çaresi diyor. Peki ki Azam müdüre, Sen eski mezat pazarına diyor, git oraya diyor, eski eşya satanlar, evi satsanların hepsini buraya getirir diyor. Hepsini buraya getirir diyor. Ben de tek tek şunu soracağım buna diyor. Bu mu senin eşyanları çaldı? Eğer değilsin hayır da de diyor. Hayırız böyle. Senin eşyanın şansına gelip bu eşyanı çaldı deyince diyor ki önüme cevap vermi sen diyor. Buna. Tamam tamam. Hemen müdür sarıyor orasını böyle alıyor askerlerinin polisini. Onlara getiriyorlar, sıraya koyuyorlar. İmam onu soruyor. Bu mu eşyanı çaldı? Hayır o değil. Tamam, sen bir git bakalım. Bu mu çaldı? Hayır. Git işine, git işine. Şimdi sıra üç yan böyle. Bu mu eşyanı? Hiç siyah vermiyor. Tamam, sen bu sıra bakalım. Bir şey kaldılar. Ciddi şekilde tarz mu Yani <gülüyor> demek ki zorlama ile de olsa boşanma olayı oluyor anefiyeye göre evşek ranin bir de sarhoşluk meselesinde boşama şimdi. Kişi aşırı alkol almış. konuşuna gelmiyor. Ezen yapıyor. Hanıma boşsun boşsun boşsun tepşeke gibi kullanıyor baleci. Ne hocam hıristanlar? Bu da Hanefi'ye göre hanım boş oluyor. Neden? Çünkü evet bu alkolle aklını gideriyor aklını gideriyor ama bunu kişi kendi iradesiyle yapıyor buna ama ilaç alsa o ayrı ondan zorunluluk var eğer bir kimse hastalık nedeniyle ilaç alsa kişi ilacı etkisiyle aklına zararı gelse o zaman böyle bir şey konuşsa boş olmuyor o zaman ama alkol kendi elinde iradesiyle yani aklını kendi gideriyor Akıldan söyütün ekeniken söyüt tanıyor, elinde olduğu için demek ki Allah korusun sarışkan da söylesin halefiye göre boş olmuş oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ev ahrese yakub ma <-tim> Bir de dilsiz bir kimse hanımını nasıl boşar Konuşamıyor, var ya dilsiz sağır var. Ne duyuyor? konuşuyor? Bu nasıl boşlar? Nasıl nikah oluyorsa öyle boşuyor i̇şaret ile böyle. İşaret yani böyle işaretle mahud diyor yani bilinen işaretle tam hanımı istemiyorum böyle anlaşılış anlaşılış işaretinden o da işareti hanımını boşadım boş olabiliyor. Nikahı da işareti da. Şimdi gelin işler bir de bu boşlamanın da ne gibi daha başka bir sözleri var kayıtları var yani gerçekten bu başlama meselesi koca ciktapları kaplayan mesele o kadar ince mi ince konu mesele tabi ben şu anda özün, özünü özgünü tabi çalışıyorum şu anda aklımıza kalabilir şekilde hepimiz inşallah önce iki türlü başlama oluyor biri açık ile sarahaten deniyor buna yani doğrudan doğruyu kişi Arapça mesela tallak tükü deniyor Seni boş işte boş ol gibi bu Türkçemizde seni boş işte boşsun boş ol gibi kelimeler bunlar başka yerde kullanmayan kelimeler hanımına karşı bir insan bunu kullanan zamanlar bu başka yerde kullanılmayan kelime olduğu için burada erkeğin niyetine bağlı değil. Hatta o anda niyeti şaka bile olsa Allah korusun boş oluyor muhteremler. Şimdi buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Selasün üç şeyi var ki üç şey var ki ciddünle ciddün ve hezünle ciddün bir şey var, bunu insan ciddi söylerse tamam ciddi geçerli, şaka da olsa yine ciddi olur geçerli oluyor böyle. Nikah, talak, itak deniyor bunlara. İşte başıma da buna giriyor. Demek ki bir erkek evli olan erkek hanımına başıma niyetli olmasa bile, şakadan bile olsa ama açık. Bir şekilde işte ben seni boşadım, benden boşsun, boş olsun söylerse o anda derhal boş oluyor, boş oluyor. Peki ne olacak hemen boş olur şimdi? Bu şekilde boşamada talak-ı ric'i deniyor buna. Talak boşama, ric'i dönüş yolu açık boşama deniyor. Bu sözü sonra Kadın iddet bekleme dönemine giriyor kadın şimdi. Eğer adet gören kadın ise üç adet görünceye kadar yine bu nikah bir nevi devam ediyor. Tarek rüji dönüşü olan bir boşama. Elke anda hanım razı olmasa bile geri alabiliyor. Ne zaman iddeti içerisinde. İddeti bitti mi Artık geri alamıyor. Hanım razı olursa, Hanım şart koşarsa, şunlar bunlar, ona göre alabiliyor. Ama bunu da eski nikah üzerine, onun devamı üzerine, geri alabiliyor. Demek ki bir kimse, açık, seçik şekilde, hanım ona şakadan da olsa, ciddi de olsa, ben seni boşadım, boşsun derse, evet boş oluyor. Ama talak-ı ric'i deniyor, dönüşü açık o şama. <gülüyor> bir de muhteremler İslam öyle yapmış ki bakın bu konuları erkek hanımın boşadığı zaman kadın hemen çıkıp gitmeyecek evden kadın iddetini kurası evinde tamamlayacak, tamamlayacak o anda kadının iddetteyken o dönemde kadın bütün ihtiyaçları erkeğe ait Dışardan odur mu lazım sobasına kömür mü lazım onu getireceğim bakınız. Hatta e, sular kirsik olsa, yahut da eski zamanda mesela e, su olmuyormuş evlerde, dıştan getiriyormuş bakınız. Kadın ile dönüşe çıkmaz, e, suyu korostu getirecek, odunu getirecek, kömürünü getirecek, ihtiyacını getirecek. Kadın bir oda tamamlayacak, tamamlayacak. Neden var? geriye dönüş. Yine bir barış ihtimali açka bırakıyor böylece. Bir de talakı kinaye deniyor. Kinaye. Nedir de kinaye öyle kelime kullanıyor ki hem bir boşama anlamına gelebiliyor hem baş anlama gelebiliyor. Seni istemiyorum diyor. Senden bıktım diyor. Babamın öyle git. Mesela. O an kızım, buna boşama olabilir, boşalmak için şey olabilir, o anda kafam karıştı, git babanın işte birkaç yıl şey anlamına girebilir. Bu neye bağlı? İşte bu anda erkeğin niyetine bağlı bu şimdi. Yani bir erkek, hanımınaşla seni istemiyorum, babanın öyle gitse, gözüme görünme, şunlar bunlar derken, eğer niyeti boşalmak değilse, işte korkutmak, korkutmak, şunlar bunda neyse. Ama bunda çok önemli olan erkeğin ondaki niyeti ama. Sonra değil. Sonra değil. Ondaki erkeğin niyeti neyse burada o olan odur. Geçerli olan arkadaşlar. Eğer tam istemiyorum git, defol git. Olur ya onda bir iş yapıyor. Kafası karışmış. Hamdaki elini şey bir şey soruyor. Can defol bir şey mi lan diyor. Yani şuna git kafamda anlamla gelebiliyor tabi ona gelebiliyor tabi Bu için bu boş olmuyor bu gibi kinayeli yani her anlama gelen boşamalarda erken niyetine bağlı işte bu o niyetine bağlı niyeti boşamak değilse bir şey tabi gerekmiyor böyle niyeti boşamak ise bu talakı bayin deniyor bu daha ağır oluyor şimdi bu talakı bayin oluyor tabanın boş oluyor yine evine kalacak ama idretin o tamamlayacak defa erkeğe erke ait olacak orada yalnız erkek burada hanımı hemen geri alamış istediği zaman hanım rızası şart burada şimdi böyle bir de tarakı şarta bağlı başamalar var şarta bağlı başamalar var mesela dese ki hanımına bir kimse işte eğer evine gidersen Benden boşsun derse. Ya aşirefiyenin işte hanımına görüşürsen, benden boşsun derse, bu şarta bağlandı. Eğer kadın işe fiyenin mesela abi diyelim örneğine anlaşasın, dese ki bir kimse hanımına eğer abimin hanımıyla konuşursan, bir aşık komşunun hanımıyla konuşursan, benden boşsun derse. Onla konuşsa, boşalıyor. Ne zaman? O kadın onun hanım olduğu müddetçe. Bakın, tamam. Şart koştu. Dedi ki işte, şunun hanımına konuşsan boşsun dedi. Ama bu şarttan sonra kadın onunla ayrıldı. Ya da kurusu öldü. Öldü, idet bitti. Ondan sonra artık kadın onun malı değil. Hatta kadın baş evlenirse bile onunla konuşabilir. Yine bu şekilde işte eğer filan evine gidersen diyor eğer o kişi evini satsa, evi başka satsa oraya gidebilir, oraya gidebilir demek ki şart koşulduğu andaki koşullar geçerli oluyor, geçerli oluyor tabi bu şekilde şart koşulunca da eğer kadın da o şarta rağmen şuraya gitme. İlersem boşsun derse, giderse o zaman yine boş oluyor muhtemelenler. Boşlanmış oluyor yine de. <gülüyor> bunların tabi şeyleri çok fazla öz yapmaya çalışıyorum. Bir de azı cemaatimiz biraz daha günümüzde çok olan bir olay var Allah korusun mürtetlik yani dinden çıkma, dinden dönme Allah korusun rezilbillah gerek kadın, gerek erkek İslam dininden çıkacak başka bir inancı benimsese başka bir ideoloji benimsese İslam'a zıt görüşleri benimsese ya da bir kimse Allah korusun insan e, İslam'da kutsu olan bir şeylere hakaret mesela camiye, Kur'an'a Kabe'ye, Kıble'ye dine imana Kur'an'a insan bir insan hakaret etse, haşa söylese kişi o anda ne çıkıyor vürte dönüyor bunu vürte dönüyor, dönüyor o kişinin o anda dinden çıkıyor imanı biliyor o kişi o anda tam bir kafir oluyor eğilirse nikâh da gidiyor. Gidiyor böylece. Şey. Allah korusun kadından böyle bir şey olsa, mesela kadın gülse, neyle gülse efendim işte bu zamanda örtünme olur? Bak haşa. Hatta kendi örtünürse bile kendi örtünürse bile bu zamanda örtünme olur mu? Allah'ın emri bu. Çünkü kitap iman farzdır. Kur'an Allah'a bunu emrediyor bu şekilde. Yani bir Allah'ın farzı inkar eden, işte bu zamanda faiz haram olur mu? Bu zamanda alkül haram olur mu? Bu zaman şu haram olur mu diye kimse insan bir Allah'ın haramını kabullenmese, mesela bu zamanda namaz farzı olur mu? İnsan bunu kabullenmese Allah korusun, hanım olsun, erkek olsun yine çıkıyor muhteremler. Kadına da böyle bir şey olsun kadına kıyasla boş oluyor. Mesela günümüzde biliyorsunuz bir fitne çıktı e, İslam ülkelerinde. Fakat ağırlık şu anda Türkiye'ye yönel bir durumda. E, misyoner faaliyetleri. Neden acaba de cemaatimiz? Biliyorsunuz Avrupa'da gençlik kalmadı mütelemler. Kalmadı mütelemler. Allah Teala Nuh kavmini helak etmeden önce Allah onların neslini kesti. Bu Allah'tan azı cemaatimiz. Evet bu Avrupalı kadınlar biz yapmıyoruz şunu istemiyoruz diyorlar. Ellenen değil müthelam, değil mütelemler. Çünkü ondan aslında Kenan değil Avrupalılar böylece. Değiller böylece. Onların yani bence Allah, tabi Allah-u bilir mütelemler. Avrupa'nın işi bitti artık mütelemler. İki dünya savaşının yaşı da Avrupa. Bakınız. Milyonlarca insanı öldü. Avrupa'da bela. Açlık, kıttık, Açlık ne böyle? Avrupa'da olduk. Kan dökülü Avrupa'da. Ama tabi akıl, akıllar madalılar. Daha azdılar böyle. Daha azdılar böyle işte. Peki bu azgının bir sınırı var mı? Yok işte o tıra. Yok böyle. Işte. Tabi işte alkolle başlar tatmin edemez böyle. Uyuşturucu şunlarla tatmin edemez böyle. Sonra fuhuşla başlar işte kablo açılacak böyle. Kadın erkeği serbest olacak, şu olacak, bu olacak, oldu, oldu, çıplak oldular. Tatminsizlik böylece. Ne oldu bu sefer? Artık Avrupa'da erkek kadın hoşlanmıyor muhtemelen böyle. Cinsel tatmisi doyumsuzluk ve saklılık başlıyor böylece. Erkek erkeğe, kadın kadına başlıyor. Tabi ne oldu Avrupa'da? Allah'ın nesini kesti muhtemelenler. Kesti böylece. Tabi ne oldu bilemiyoruz. Tabi doğal afet orası batacak. Orası. Ne olacak? Bilemiyor Şimdi Avrupa'nın tabii gençliği yok. Ne istiyor bunlar? E, Türkiye'de bakıyorlar güzel bir genç potansiyel var böyle gençler böylece. Ne yapalım? E, bunları almaya alsak diyorlar çalışmalışmaya e bunlar dine bağlı e, konuşmazlığı var diyorlar dokunuşmazlığı var diyorlar. Ne yapıyor bu sefer? Özellikle Almanlar böyle protestanlığı böyle açtılar böyle Hristiyanlaştırarak Acak Avrupa acak acak bunları, tabii zaten Hristiyanlaşan bir Türk ne oluyor? Türklerine götü gidiyor, yine gidiyor muhtemelen Allah korusun. işte demek ki Allah korusun bir kimse eğer Hristiyan dine girerse, evliyse hanım varsa hemen o anda otomatik var boş oluyor, boş olmasınlar, öyle oldu işin var Bir de inşallah kısaca iddetten bahsedeyim. Kısaca inşallah nasip olsun inşallah inşallah Tabi inşallah gerekmez de bu konu inşallah ama bilgim olması gerekiyor gene. Şimdi bir erkek hanım boşadı mı hanımı hemen başsızla evlenemiyor, başkası evlenemiyor. Bir iddet var böyle Ne zaman iddet bu? Eğer nikahlı hanımınla görüşmüş ise mesela bir genç kızla bir genç erkek nikah yapıldı ama daha bir araya gelmediler. Bir de halümeti sahiha olmadı ise yani ikisi kapalı bir yerde kalmamışlar. Bir engel yok iken mesela Ramazan oruçlular o zaman tabii haliyle sayılmıyor, sayılmıyor. Böyle bir durumda olmamışsa yani şöyle diyeyim bir genç kız ve herkese Yani söz yapılmış mesela dinin kere Ama ikisi bir yerine kalmamışlar. Sonra Allah korusun boşanma olsa bunda iddet gerekmiyor bunda. İddet gerekmiyor bunda. İddet ancak evlilik hayatı olmuş. Bir araya gelmişler. Böylelikle bir gece olsun beraber yatmışlarsa bundan sonraki boşamada iddet gerek, Bekleme. İddet adetten gelir, Sayılı günler anlamına geliyor. O geliyor. Neden? Hem bu bir çocuk o mühtemaline karşı gereken bir tedbir alınması gerekiyor. Bir de barışma ihtimaline karşı bir zaman tanıması için bunu Allah koymuş. Bir kadın adet gören bir kadın ise bunun ideti yani bekleme süreci üç adet görecek. Üç müadeten temizlendi mi eti bitiyor. Ondan sonra başlığını edinebiliyor. Edinebiliyor. Eğer bir kadın henüz iddetini bitirmeden, böyle ki iddine dügümle kalmış olsa, eğer başta evlenirse, evlilik e, batıldır, nikah fasittir, o alakosu da zinadır Bu arada az evvel dedim, iddeti kadın, mutlaka koca evinde bekleyecek. Bekleyecek. Hatta şöyle bu kitaplarda mesela çok fakirler ancak bir odaları var İki odaları yok orada beraber yaşıyorlardı şimdi ne yapacaklar e, kadın oradan çıkmayın çıkamayacağına göre erkek başlayacak geceleri iş günücek gündüzleri kadın orada kalacak böyle işte. işte demek iddet budur İkinci iddet nedir? eğer bir kadın adetten kesilmiş kadın ise bunu üreti üç ay doksan gün Tabii ayla bu çok zordur çünkü kameraylardır bu ayı göremezse insan tabi en kolaya bunu doksan gündür doksan günün doldu mu bitiyor eğer kadın boşandığı anda Gebe ise, hamile ise o zaman idditi doğuruncaya kadar doğuruncaya kadar idedi o zaman. Hatta mesela derim ki bir altıda kadın doğurdu. doğum bitirdi mi bir altıda iddi bitiyor bunu böylece. İddi bunu bitiyor böylece. Bir de ölüm idditi var. Ölüm idditi var bir kadının kocası ölürse, o kadın da dört ayı on gün bu durumda bekleyecek. Yani bir kadın da kocası öldüğü zaman tam dört ay on gün iddet bekleyecek. Ne iddet bekleme? Evine kapanacak muhteremdir, kapanacak. Yalnız, ölüm iddetinde biraz daha müsahamal davranılıyor. Kolosu öldüğü hiç kolosu olmadığı için, kadın eğer işi, mühim bir iş olursa günüz çıkabilir gene. Olur ya, fırına gidecek, markete gidecek mesela, işte bir şey yapacak, evde çoluşu yoksa alanı yoksa yoksa kendisine, kolosu öldüğü için, ölüm müddetinde zorunlu halde kadın gönüzleri çıkar, gece evine gelir. Efendim. Ama diğer hiddetlerde ne farkındasık kolosu ait olduğu için, Elin çıkmaması gerekiyor. Bir de iddet bekleyen kadının süslenmemesi gerekiyor. Küpe dahil baktı yüzük dahil ne varsa bunları çıkaracak. Böyle. Yani i̇ddet bir nevi matem anlamına geliyor. Kadın o anda küpesini, yüzünü, bileziğini, kolyesini onlara çıkaracak. Yine kadın iddet bekleme döneminde Öyle süslü büstü renkli bir şey giymeyecek. Daha böyle sade, kapalı türlü şeylerden öyle giyinecek. Ee, bir nevi mati havasına girecek. Buna girecek kadın bu şekilde. Yapması gerekiyor. <gülüyor> bir de biliyorsunuz bir şey var şimdi. Nefaka bağlama diye bir şey var şimdi bu dinimize var mı, yok mu acaba nefaka bağlama diye ölümden sonra. Şimdi adı cemaatimiz, az evvel de dedim, e, nikah akdinde gerek sözde, gerek nişanda, gerek evlilik esasında, hatta sonra bir erkek haramına ne almış götürmüşse, üstüne, başına, ayakkabısına, efendim çeşitli mücevherler altınlar takılınanı varsa böyle, kadın ayrıldığı anda bunların hepsi kadına aittir bakma kardeşi. Şinli abiye mesela bazıları hanım başlayacak da zor oluyor. Eğer konuda birini çekip oluyor efendim, onu oluyor, bunu alıyor, evinden kovuyor. Bu büyük haram oluyor. Bu onun malına gasp oluyor. Yani mahkeme Kibra'da o kadının hakkını açacak onun bakma alacaklar. Yani hatta velev ki birkaç gece bile kalmış asalar. Yani evlilik az bir devam etmiş bile olsa ama evlenme olduğu Bir araya geldiler. Demek ki boş anında kadın bütün onayet ne varsa gerek kız evinde babayla getirilmiş, gerek buna söz dışına alınmış, iki alınmış da varsa hepsi kadının var. Efendim, 20 tane bilezik, Takır tukur. Ağaya götürürler. Onla kabarışa. Bir de bunun şunu alacak daha. Mihr-i de vardı böyle boşanma anında. Eğer mesela şöyle altın kondu. On da alacak. İşte hepsi alacak. Bir de iddet içerisinde nafakası erkayet. bu kadar müteremler. Bu kadar. Bunun dışında nafaka bağlamak İslam dininde yok. Kadın bunun dışında nafaka bağlanıp üsttene beş üstüne on sene on tane nafaka alırsa, bu da sonra sonu haram oluyor. Elki haklarında maaş alacak alacak Ancak şu olabilir, mesela konuşturuluyorken kovarken boşarken bunun takılarımık almışsa, bunun mührü ücretini vermemişse, vermemişse o zaman kadın ne yapar? Bu nafaka aşla aşarak onların adını tamamlar. Onun sayısını tamamlar. ve bırakır böylece. Yani nefek Peki çocuk olursa ne olacak adı cemaatimiz? İçtiği de zaman değişiyor çok değişiyor. Çünkü çocuğun rızkı bakımı babaya ait. Babaya ait muhtemelen der. Baba aittir böylece. E, boşandığı zaman tabi ufak çürük ise Kıza'nın hakkı deniyor, o anlara aittir. Böylece çocuk annesi yanında kalır. Erkek çocuk kendisini görünceye kadar, yani yiyecek içecek yıkanacak görünceye kadar annesine kalabiliyor. Ama bu çocukların bütün masrafları babaya aittir. Şimdi öyle kişi var, hanımına boşamış, çok çocuğuna sahip çıkmıyor. O zavallı kadınlar var, iki çocuğunu üç ucundan onları zavada kadıncağız çalışıp uğraşıyor, bakma uğraşıyor. Bunun da vebali alışmak çok zor mahşerde, çok zor muhteremde. Çok zor böylece. Yani çocuğun bütün masrafı babaya ait, bütün masrafları baba ait böylece. Çocuk bezi de, örf göre yani ne gerekiyorsa, örf göre ne gerekiyorsa kişi hananın boşamış bile olsa o için bütün masrafın ait. Ne zamana kadar? Eke çocuk bülüyor, erinceye kadar. Kız çocuğu evleninceye kadar. Evleninceye kadar böyle. Bütün masrafı baba aittir. Tam hanımı kızın ne olursa olsun ama masraf babaeittir. Dilerse yana alabilir babası onlara, bütüns alabilir yine bakabilir böylece. Ama annesi bakıyorsa onların nafakası baba aittir azcamaa demiş. Az öyle dediğim gibi Allah korusun bu dünyada çok yanlış işlerimiz var hacamatimiz bakınız. Yanlışlerimiz var. Halbuki bu alemde bir mahkeme-i kübra var, mı? var da hacamatimiz. Şey. Allah Teala buyuruyor: "Sebilla vaden aleyna inna kunna fa'ilin" noktalar. Yine titriyor bak. Allah buyuruyor. Üzerimize vaad olsun vallahi inna kullu fa'ilin yapacağız demilambda. Ya Yapacak mı yaptı böyle. O Allah ki mevla bir kün emri verdiğin evlad. Kün fiye ki bak böyle. Allah tabi bir kün emri verdiği anda her şey olur bir, bir anda böyle. Alem değişir, madde değişir, yer yer değişir bir anda böyle işte. İnsan kendini bir anda mahşerde bulur böyle. Allah dilediği anda Allah hayat verir alır. Allah canı verir, toprağa toprağa kez hayat insan eder. İşte o mahşe gelecek. Orada mahkeme-i kübra kurulacak. Orada hiç kimsenin akarın kızışı orada boşuna kuru gitmeyecek. Allah bunu soracak. Bunun için dünyada şahit şahitler yalancı olur Efendim işte avukatlarım, şunu yaparım, bunu yaparım, şöyle yaparım, dayım var, amcam var, şu var derken Kişi güya kendine akıllı zanneder, açık gözlerle kendisini kendisinin, şey yapar kendisinin. Ama orada serpme muhtemel, Serpmeyi böyle. Unut benim orası inşallah. İlla Teala Fatiha.